Herkese merhabalar. Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programı içerisinde 2010 köşesindeyiz. İSCMS konuşmak üzere iki konuğumuz var burada. İSCMS'nin daha önce de geçen hafta esasında bir konuk olmuş olan direktörü Dost Kip ve İSCMS'nin müzik direktörü yine daha önce bize çeşitli defalar konuk olmuş olan Sumru Hanım. Buradalar hoş geldiniz ikinize. Hoş bulduk. <gülüyor> Evet toplantılardan toplantılara koşarken sizi arada bir yerde yakaladık. Geçen hafta dostla bir türlü bitiremedik konuşmayı parça <gülüyor> bile çalamadık hatta o yüzden açmak gerekiyor hem de bir haftalık Güzel. bir arada güncelleme yapalım istedik. Geçen hafta en son öğrencilerden konuşuyorduk ünlü öğrencileriniz olduğundan bahsetmiştiniz. Şimdi neler oldu bir haftada katılım ne düzeyde bunu bir konuşsak ilk önce. Katılım görünüşe bakılırsa bir 50 civarında falan e, öğrencimiz olacak. Bunların bir kısmı zaten bize yardımcı olan e, ve ses araştırmaları evet, yapan e, öğrenciler. 50'yi buldun mu şu anda? E, e, şu anda 35-40 civarında tam sayıyı ben de bilmiyorum. E, onu takip eden arkadaşımız e, bizi arada bir haberdar ediyor. E, e, yani 40 falan olması lazım yanılmıyorsam. Ee, yani gelen olur. E, evet işte 50-55'i falan bulacak herhalde o da optimum optimum bir rakam aslında. Evet önümüzdeki hafta başlıyor Perşembe günü 28'inde başlıyor Hı -hı. ve 11 gün boyunca 29'unda da başlıyor tarihler karıştı 11 gün boyunca devam edecek bir evet. E, şenlik mi diyeyim ne diyeyim ben bilemiyorum gerçekten. Festival evet. diyesim geliyor bazen arada ama. Şenlik çok güzel. Şenlik olsun Tabii. peki. <gülüyor> SCMS e Şenliği haftaya başlıyor. Bunu <gülüyor> esasında <gülüyor> konuşmak için buradasınız. Sumra ve Dostki bizlerle beraber. Şimdi geçen hafta bir atölyelerden bahsetmiştik. Konserler, Yüz Geçit konserini biraz detaylandırma anını bulmuştuk ama esasında başka konserler. Tırnak içinde güme gitmişlerdi ve konuşamamıştık. Şimdi e, isterseniz başlayalım. Bu esas etkinlikler yani atölye dışındaki e, kent içinde bu biletli etkinlikler var hı hı, zannedersem. Bunu daha, aslında daha geniş bir kitleye de hitap edebilmek açısından e, oralara girelim isterseniz. Üst geçitteki konser geçen hafta anlattığınızda çok heyecan verici gelmişti. O yani... Benim gözümün önünde sadece bir görüntü var. Şu anda nasıldı deseniz pek söyleyemeyeceğim. Siz uzun uzun <gülüyor> anlatmıştınız ama... ...oradan itibaren başlayalım. Sonrasında da bir galiba arkasından da konser olacak. Ne zaman olacak? Ne zaman başlıyor konserler? Böyle evet. E, açılış 29'unda olmakla beraber... Evet. ilk konserimiz 30'unda. E, 30'undan 8'ine kadar... ...hemen her gece bir konserimiz var. İki e, gece hariç. Evet. Benim bir şey endişem var. Önce onu bir dile getireyim isterseniz. Evet. Ee, müziğin başka türlüsüne hazır olun diye bir genel sloganımız evet. var e, bununla ilgili. E, bunu hem biraz açmak hem nedir ne değildir'den bahsetmek hem de konserlerle ilgisini belki e, kurmakta fayda var. E, aslında bizim konserlerimizin hatta bazı workshoplarımızın kendileri bile e, her biri bir proje gibi. Yani evet. e, kimisine aylarca kimisine... kavramsal anlamda yıllarca çalışılmış e, altyapıları var. E, tek bir konserimizin e, bir proje olarak hayata geçirmek mümkündü yani. Aynen, tek bir aynen. konserimizden bir festival çıkabilirdi belki aslında bir anlamda. E, bu işin zahmetliliği ve e, neden böyle şeyler pek yapılmıyor, neden başka türlü müzik diyoruzun gayet net bir açıklaması aslında. Kolay kolay yapabildi. E, cesaret edilecek hani biz cesuruz anlamında söylemiyorum ama yani gerçekten kolay kolay girişilecek işler değil. Buna. Yani cesursunuz en azından ben dışarıdan biri olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü 2006 yılında yapılan ilk bu bütün etkinliklerden sonra ancak 2010 yılında belinizi doğrultup da ikinciyi yapabildiğinizi biliyorum. O yüzden gerçekten cesaret isteyen bir iş. Bunu söyleyebiliriz. Cesaretten ziyade özüne sadakat diyelim. Yani Yaptığımız işin ta kendisinden başka hiçbir şeyle ilgili değiliz yani e, onu yaşatmaktan başka eğer komersyal kaygılarımız vardı, varsa bu da sadece ve sadece yaşatmakla alakalı 2011-2012'de sürdürebilmekle yani dev bir imkan var e, çok büyük sanatçılar var bu işe e, bizle birlikte kafa koymuş olan. Ee, ve <gülüyor> bir festival e, genellikle konserler serisi olarak algılanıyor Türkiye'de. Halbuki demin şenlik dedikçe o da çok güzel bir sözcük ama festivalin gerçek anlamı tam bir kültürel alışveriş olması hı hı. E, o süre boyunca. Evet. Bizimki o anlamda gerçek anlamda bir festival. yani Aslında bir yaz okulu aynı zamanda diyoruz ama evet. festival tamam. onu da kav, kav, kavruyor bir anlamda. Konserlerimize dönecek olursak e, bir kere... E, Temalarıyla özellikle öne çıkan bazı konserler var. Bunların basında da medyada da daha çok ilgi uyandırması doğal. Ama en az onlar kadar değerli ve yine alt yapılarında ciddi bir emek olan başka konserlerimiz de var. Sözü birazcık Sumru'ya bırakayım ben. Açılış konserimizden başlayarak ilk 3-4 konserimizi biraz anlatsın bize ben de dinleyeyim. Evet. <gülüyor> Bakayım iyi çalışmış mıyım dersin değil mi? Şimdi açılış konserimiz... CMS e, Creative Müzik Stüdyo ekibiyle e, işte Karl Berger, Ingrid Sertso Kenny Wessel Tanita Abbal, John Lindbergh bize İsmet Sıral'ın e, onlara miras bıraktığı ezgiler ve düzenlemeler de dahil olmak üzere hı hı. E, bir konser verecekler. Tamirhanede, tamirhanede. açılış konseri. De evet Santral İstanbul'da 30 Temmuz'da. 30 Temmuz'da saat 22'de konserimiz E, bu yani merakla beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz bir konser. Evet. Onlar da bu konserin bir e, ön şeysinin, S.M.S. Gusto, S.M.S. Gusto İstanbul diye sanıyorum hmm. New York'ta verdiler bir hafta kadar önce. Tabii Aha, bir hazırlık ha, konseri hoş. yaptılar. Şimdi buradalar. Yani onlar da çok heyecanlılar. Burada tekrar bizlerle buluşacakları için. E, hemen arkasından Césap Revolution konseri var. Gene Tamirane'de. Gene saat 22'de, saat 30, şey 31 Temmuz'da. Ee, burada da John Lindberg e, basçı, Hı -hı. Tanita Baldıucul ve hem hip hop sanatçısı hem de aktör olan e, Rahman Cemal var. Rahman onlarla Cemal. birlikte. Bu biraz kuşaklar arası bir müzikal buluşma. O fikirlerin yani hem hip hop hem caz e, birbirlerine ne söylediğine bakma gibi bir şey olacak. E, çok dinamik ve güzel bir konser. kendi projelerini dinledik tabi daha evvelden ondan sonra, evet, ayın... sonra aslında burada da dinletebiliriz aslında çok da güzel olur evet. evet. ikisinde de çok özel bir proje var gene tamirhanede ben birlikte tamirhane konserlerini bitirmiş oluyorum burada Mehmet Erenler Mehmet Üçer Erdem Şimşek Ali Fuat Aydın Cenk Güray Celal Sezer ve Sonay ödemişli, yanılmıyorsam dansçı bir arkadaşım var. Türkiye'deki farklı farklı bağlama tavırlarını buluşturdukları bir konser verecekler. Ayın birinde de bu konserle ilgili bir atölye var gene, Santral İstanbul'da bir evet, üniversitede. Bir çalgının hafızası. Bir çalgının hafızası konser. Özellikle Ege, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'daki bağlama. tavırları Aynen. üzerine bir konser. Sanıyorum ki hem bizim katılımcı sanatçılarımızın çok ilgisini çekecek hem öğrencilerimizin. Aynen. Hem de e, gerçekten Mehmet Erenler özellikle ve Mehmet Üçer e, Erdem Şimşek'te genç akademisyen bir arkadaşım. Aynı şekilde e, Cenk Küray'da. Ali Fuat Aydın da Zeybek üzerine çok önemli bir sözü olan bir e, sanatçı. Celal Sezer'de Keza öyle. Sanıyorum tabii ki o da öğretim görevlisi, Zeybek arkadaşım da. Yani çok da her zaman bulunabilecek bir konser olmayacak. Evet, o konser ne zamandı? Bu Artık konser 2 Ağustos'ta, 2 Ağustos'ta. saat 21.30'da tamirhanede. Tamirhanede gerçekleşecek. Evet, tamirhane konserlerini konuşmuşken bir parça arası verelim burada bir besiyle. Evet, Sizin getirdiniz. müziklerden dinliyoruz. İsmet Sıral'la başlamıştık bu arada. Onu anons etmeyi unuttuk esasında. Hangi CD ve ne Asian Journal e, CD'sinden CD'ye adını veren Asian Journal parçasını dinlemiştik. İsmet Sıral'ın aynı zamanda Steve Gohan'la birlikte düzenlemesini yaptı. Hı hı. Şimdi dinleyeceğimiz de Jazz Hoplub oluşundan. E, Aksak ritimle çok ilginç bir parça. <Gülüyor> Hype the masses, fight the fascists, and anyone who likes the past, wipe your glasses. Hype the masses, fight the fascists, for anyone who writes the past, wipe your glasses. Hype the masses, fight the fascists, for anyone who likes the past, wipe your glasses.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 Imagine you had to fight for your life, but you got ass kicked and died by the guys who ass whipped. Had to decide why they survived for your buddies to read it in class, to study or stay back for a grade to pass because somebody was afraid to ask one question that could come to threaten the part of the lesson that was getting them paid minimum wage. I guess then you'd be a slave and behave accordingly to a story that explains why glory should never be yours to see. That's the story of history when there's still myths to be uncovered and unsolved mysteries to be discovered and understood. Like, how would you understand good if you're from the hood? And the land where you starve if you can't eat out a hand of feeds mouth from a can of garbage it would keep any man a smart damn retarded that's a mystery to unravel if you follow a false path of history everyone travels and you don't ask questions to find answers Guess when you can't even spell your chances in hell well crack the mystery for one's cattle don't just follow a path of history every gun battle they do not ask questions to find answers unless your chances in hell are tampered with can't you tell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 That's a mystery to unravel. If you follow a false path history, everyone travels. That's a mystery to unravel. Go follow a path history, everyone travels. Açık radyodaız açık dergi programı içerisindeki 2010 köşesinde dostkip ve sumru ağır yürüyen mislerle beraber ise CME. Etkinliklerini konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta başlayacak ve on bir gün boyunca devam edecek. Rahman Cemal dinlettik size bir atölyesi de olacak. İlginç. E, şimdi tam cümle hatırlamıyorum aslında ama nedir Rap. Nasıl düşündüğün rap? Nasıl? Yo nasıl konuştuğun rap? Nasıl düşündüğün, düşündüğün hip hop? Evet, evet, evet. evet. İlginç bir atölye. Nasıl bir yaşadığın hip hop? Galiba. Sanırım How You Live demişti yanlış hatırlamıyorsan. I would think miydi? Ha olabilir. What Düşündüğünüz üzere. Evet. Evet, tamam. evet, evet. E, şimdi çok fazla zaman yok. 18. dakikadayız söyleşi içerisinde ama daha çok konser var. Dost istersen sana geçelim. Tabii ki. Şu üst geçit konseriyle başlayalım. Ardından seyyar satıcıları konuşacağız. Daha sonrasında da bu çok kötülü konserimiz var. Ona evet geçeceğiz. masa da var. Masa da var. Evet, bunun için sadece 8 dakikamız var. Evet <gülüyor> hemen özetlemeye çalışalım. Bu arada geçen e, programda da yaptığım gibi. Ee, bir teşekkür e, etmek zorundayız. E, borç biliyoruz tabii ki. E, 2010'un desteğiyle yapıyoruz. İstanbul e, 2010 Kültür Başkentinin e, büyük desteğiyle proje mümkün oldu. E, ve Argos Kültür Sanat çatısı altında Sumru'nun temsilcilerinden biri olduğu Gitar Kafe'nin büyük katkılarıyla evet. yapabiliyoruz. E, <gülüyor> bu projenin böyle ayrıca bir büyük sponsoru yok. Bir ...yemece usulüyle gerçekleşiyor. 2006'da da benzer şekilde olmuştu zaten. Birazcık çılgın işi olan tarafı da o. Ama bu yıl sanırım derdimizi biraz daha iyi anlatabileceğiz. Ve önümüzdeki yıllar için... ...başka türlü bir anonimle... ...yapabilmenin yolunu bulabileceğiz diye umuyorum. Çünkü tek hedefimiz sürebilmesi bu projenin. Evet. Neden böyle bir projenin varlığı anlamlı diye düşünüyoruz... ...ve bu işe böyle bir emek veriyoruz. Çünkü... tarzın adı konmuş ve zaten fanları olan vesairesi olan bir müzik türünün bir festivalini yapmak hani çok keyifli bir etkinlik her zaman için işte bir hip hop şeyi de yapılabilir caz festivali de bu bu da bu hem bir tarz adı konmadan tamamen müzikle yaratıcılığa hizmet etmek için var olan bir etkinlik serisi. ...hem de dünyanın büyük isimlerini buraya getiriyoruz... ...buranın büyük isimleriyle buluşturuyoruz... ...buranın sesini oraya, oranın sesini buraya çok güçlü bir şekilde... ...taşıma imkanı ta taşıyor... ...projenin geneli... E ...İS-CM'si İsmet Sıraklı Eğitim Müzik Stüdyo... ...ya da Yaratıcı Müzik Atölyesi... E ...bu... E ...bunu gösteren... E ...aşikar kılan... Di e ...diyebileceğim... E ...bazı konser temaları var... E ...onlara böylece geçmiş olalım... E Bir tanesi dediğim gibi üst geçidin üstünde 27 sanatçının e, vereceği büyük bir konser. Aslında orada Sumru Ağar ve Anıl Eraslan yani şu anda yanımda bulunan Sumru ve Anıl arkadaşlarımızın bir hı hı. dinletisi de olacak çok güzel e, şeyden önce. E, bir ara. E, bir ara <gülüyor> e, köprü üstünde. Adam Rudolph'ın yönetici ve geçen sefer uzun anlattığım için fazla tekrarlamayacağım bu şehir sesleriyle müzik yapılan evet. İstanbul'u çalıyoruz. Ee, happening'i diyelim ona. Hı -hı. Ee, O bayağı ilgi çekici bir etkinlik olacak ama tabii herkes gelip orada yani yayalara ve şoförlere çalacağız neticede. Evet. E, kaptanlara <gülüyor> ondan sonra. Ama akşam devam ediyor. E, akşam e, o ya. konseptin devamı sayılabilecek üst keçinin üstüne diye bir konserimiz var. Yine Sepetçiler Kasrı'nda. O Sepetçiler <gülüyor> Kasrı'ndaki ilk konserimiz 21.30'da başlıyor. E, köprü üstünde soloist olarak e, yer alan e, Oliver Lake orada bulunacak. Adam Rudolph yine bulunacak. Kenny Vessel, John Lindbergh. E, Tani Tabbal Yine 2000 parçası Tobias zamanda, Klein ve Oğuz Büyükberber var evet, evet Tobias Klein ve Oğuz Büyükberber var Matthias Milche ve Sven Hane var Menermik Müzik. Evet Doğru. Onların evet. kendi ikililerinin de bir adı var Bunlar hem ayrı ayrı hem birlikte çalacaklar Ve şehrin seslerine selam gönderilerek başlanacak şeye Ve en başında da Gündüz yapılan o etkinliğin e, özeti niteliğinde bir film gösterilecek. Yani hmm. gündüzü e, kaçıranlar, trafiğin içinde seyretme fırsatı bulamayanlar... Ha, gündüz gerçekleşecek gerçek etkinlik mi gösterecek yoksa... Gündüz yo, yo. gerçekleşen yo, yo. gerçek tamam, etkinlik değil. özeti, özeti. E, film olarak gösterecek. Yani dinle, dinlenecek ve izlenecek yani. Şey orada. de söyleyeyim, İblok İstanbul Bilgi Üniversitesi Orkestrası, Laptop Orkestrası evet. da var... Ee, Gündüzki etkinliklerde onlar da sesleri işleyecekler. Evet gün işleyecekler. boyu evet. Se sesleri <gülüyor> işleyecekler. O zaten tam bir güne yayılmış bir happening. Evet. E, ama hani onun özeti de akşamki konser şeklinde olmuş oluyor. Pek çok değerli sanatçının bir araya geldiği. E, daha sonra e, seyyar, seyyar satışlar sahnede var. Sahnede konseri evet. meşhur konserimiz diyebilirim. <gülüyor> 6 Ağustos'ta 6 Ağustos'ta evet. 6 Ağustos'ta Sepetçiler kasasında 22 şey 21.30'da 21. yine e, Sepetçiler'deki tüm konserlerimiz 21.30'da zaten. 5 6 7 8 Ağustos'ta diye gidiyor <gülüyor> 4 gün arka arkaya. Hem bu projeyi e, seven ve içinde bulunmak isteyen hem de e, konsere gelerek bizi desteklemek isteyen aslında bu imecenin bir parçası da ...gelecekteki izleyicilerimiz olacaklar. Ee, yani katılan her öğrencinin e, katkı payı, e, izle, her izleyicinin aldığı her bilet... E, ...bunun yaşama şansını biraz evet. daha artıran bir şey olacağı için e, öyle bir önemi var. Yani 5-6-7-8 sepeçler Kasrı'nın bir seri olacağına... ...çok da güzel bir mekanda e, e, bu konser serisini yaşanacağını düşünürsek... Evet. E, ...dönemi ayırabilirler kafalarında. Evet seyyar sahne sahnede konserinde Erdem Elvacıoğlu var. Hı hı. Ayşe Tütüncü ekibi yazmış. Meliş Demirkol, Emre Karabulut, Ayşe Tütüncü, Timuçin Gülerş var. Aynı zamanda sanırım o ekibe konuk olarak Trilog Evet. evet. sahnede olacak. Ve Orhan Osman'la John Lindberg de yine orada olacak. Bunun haricinde Creative Music Stüdyo ekibinden zaten halihazırda hazırda. Orada. Bütün Hı -hı. ekip orada olacak. Oliver Lake'de bir olmak üzere. Evet Ömer Faruk Tekbilek, Ahmet Hacı Tekbilek, Ahmet Özden ve Volkan de orada olacaklar. Eczet Kızıl evet. Eczet Kızıl olacak. orada olacaklar. Seyyar Satıcılar sahnede Evet. bu konserin ismi de. Evet esasında bunu biraz açabilir miyiz? Nasıl olacak? Tabii ki. Ee, yani bu konserin e, kendisi kadar e, önemli olan aslında e, fikirsel anlamda belki birkaç yıl öncesine e, emek anlamında da 5-6 e, ay öncesine kadar uzanan hazırlık süreci evet. e, çünkü sağ olsun arkadaşlar çok uğraştılar koordine oldular ve aynı zamanda büyük bir kısmı da bizim öğrencimiz olmayı fazlasıyla emeğiyle hak etmiş oldu. Çünkü İstanbul'un altını üstüne getirdiler. E, 100 küsur, yüz e, elli'ye yakın e, şeyle konuştular. E, Seyyar satıcı <gülüyor> satıcıyla. E, onların iletişim numaralarını aldılar. Alabildiklerinin. Bazılarının e, olmadığı için sadece buluşma noktaları ve tahmini saatler, yani böyle <gülüyor> şey gibi olmuyor. E, i̇yi ki de öyle olmuyor zaten. E, iş buluşmaları gibi böyle saniyelere üstüne kurulu. Çok maceralı, güzel, sosyolojik anlamda çok değerli ve bize çok öğretici olan bir süreç yaşadık. Evet. Bunun ardından şimdi gelinen noktada 20 seyar satıcının sesleri seçildi. Müzisyenlerle birlikte bu seçimleri yaptık. Ve... Her bir bölümde ayrı bir e, müzikal yaklaşım ve ayrı bir kavramsal yaklaşımla aynı zamanda e, yer alınan dört bölümden oluşacak. Zaten saydığınız zaman saymakla bitmedi gördüğünüz gibi. Aynen, evet. Yani bir festival çıkan konser diyebileceğimiz evet. e, şeylerden, kavramlardan biri de o. Yani kavramsal projelerden biri. E, ve e, o kadar güzel e, duygulandıran... güldüren, her türlü güçlü hissi veren sesler var ki e, seyyar satıcıların kendilerine ait. sokan sesini o kadar güzel bir şekilde, kaldırımların şeyini hissediyorsunuz yani. Orada attıkları milyonlarca adımı bugüne kadar e, gırtlakların nasıl dönüştüğünü, gelişmiş olduğunu vesaire. Ve oradaki müziği bizlerle paylaşacaklar ve e, zaten sahnemizin yıldızları seyyar satıcılarımız olacak. Yani <gülüyor> kimi zaman dönüp bakmadığımız, e, seslerini göz ardı edebildiğimiz insanların Alıştığımız tabii ki. Evet. Evet. evet altısında demiştik değil mi? Altısında. Evet. Sonrasında sepetçiler karşısında serisi nasıl devam ediyor öyle gidelim isterseniz. Kültüler arası başlamaları Anlatsın. Şey söyleyeyim hemen ondan önce de e, buradaki hazırlık çalışmalarıyla ilgili olarak Cilio Frati de burada bir e, Kanadalı yönetmen arkadaşımız bu sepe, e, se, seyar satıcılarla ilgili bir belgesel de çekti aynı zamanda. Onların verecekleri bir küçük söyleşi semiler de olacak. Bütün atölye programı içinde şimdi saatini hatırlamıyorum. Kültürler Arası Doğaçlamalar konseri de yine çok çok önem verdiğimiz konserlerden biri. Evet. Yola çıktığımız, yola çıkış fikirlerimizden biri. Doğaçlamanın önemi ve kültürler arası birbirini dinleme Evet. Üzerine bir şey diyebilirim, tema diyebilirim. E, Trilog Kurtu'nun bir üçlüsü var burada. Katak dansçısı bir e, dansçı ile ve işte, i̇şte e, sitar çalan bir usta ile birlikte. E, daha sonra Afrika'dan Davda Robert Deh yani Gambiyalı ve Ganalı iki sanatçımız evet. e, ve Osibio. Ve Adam Rudolph burada gene onlarla birlikte perküsyon devam edecek. Kora ve Basçalan iki e, sanatçı Afrika'dan. Evet. Onun dışında e, Türkiye'den bu sefer e, Oğuz Büyükberber'in de katılmasıyla yine e, Hacı Tekbilek, Ömer Faruk Tekbilek, Ahmet Özden, Volkan Çanakkale'li ve İzzet Kızıl evet. var. Türkiye'den böyle bir geçiş yapacaklar. Farklı tarzlar arası bir doğaçlama e, şeysi olacak sanıyorum. E, esintili bir bölüm olacak onlarınki de. Ve John Zorn Amerika'dan ekibi Masada ile burada Şöyle oluyor. Kesildi. Evet, e, onlar da gene Amerikan usulü doğaçlama diyeyim. Yani kendi ülkelerinde daha yeni bir e, tabii ki doğaçlama tarzı üzerine muhte muhtemelen e, var olacaklar bir bölümde. E, öngördüğümüz şey bu bölümler arasında da farklı söyleşiler olması, farklı Hı. geçişler olması evet. Müzik Sofra'sı diyoruz. Müzik ona. Sofra'sı. Evet yani bu inanılmaz <gülüyor> bir şey olacak diye evet, işte bekliyoruz. 8'inde de Masada'nın kendi konseri var. Kim Gene konseri. E, şeyde Sepetçiler Kasrında evet, böyle var. var. Greg Cohen, Sirob Abtstein ve Ken Wilson. Evet. Var Masada ekibi Evet biraz. ve her birinin tabii bütün buraya gelen ustaların e, birlikte ya da tek başına atölye çalışmaları olacak. Evet. Gerçekten insanın hakkını alacak bir evet. 11 günlük yolculuk. <gülüyor> iscms.org diye de ben hatırlatayım bütün dinleyicilerimize. Bütün burada biz saydık ama çok yoğun oradan daha akıllarına kalıcı bir bilgiye ulaşabilirler belki. Ve gazete var bir de onu evet. söyleyelim. Evet. iscms.org üzerinden yine ulaşılabilir. Hmm. Atöly adet hakkında çoğu hakkında en azından bilgiye de ulaşmak mümkün. iscms.org üzerinden haftaya başlıyor şimdiden. Bir kere de hatırlatalım. burada arada öğrenci de halen alınıyor. Tabii. Hala başvurular yapılabilir başvuru internet için. sitemiz üzerinden. Evet. 2010 köşesi içerisinde Açık Dergi programında İS cMS Direktörü Dostkip ve İSECMS Müzik Direktörü Sumra Arcüciyen konumuzdu. Bir kere daha teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Buraya İlgin. kadar geldiğiniz teşekkür. için. Açık Tekrar Radyo'ya te üzere. çok teşekkür ediyoruz bu arada. Evet. Biz takipçiniziz zaten. <gülüyor> Sağ olun. Açıkşehir İstanbul 2010 akbar, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Özel Programı